Yoksa gök alemini mi? İşte bakın, Allah, onu nasıl da sağlam bina etti. Allah, onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı. Sonra da, yeri döşeyip, yerleşmeye hazırladı. Oradan sularını, otlaklarını çıkardı, dağlarını oturttu. Bütün bunları,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 Onu gördükleri gün, öyle gelir ki onlara, yalnız bir akşam veya bir sabah faslı durdular dünyada.